Oh, yeah. Merhabalar, Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim, e, komşu programımızdan yatay geçiş yapmış olduk. Kim Tahir'den kapıyı çalan kimdir e, türküsünü dinleyerek. E, belki gelen hekimdir bağlantısı üzerinden Profesör Doktor Ümit Biçer konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Merhaba, hocam. Merhaba, hoş bulduk. E, bilenler bilir, e, Ümit Hoca adli tıp konusunda Türkiye'deki bir e, iki... E, ...saygıdeğer isimden biridir... E, ...bu konu tartışılacağı zaman... ...muhakkak... E, ...referans gösterilen isimlerden biridir... ...dolayısıyla... ...adli tıp gibi... E, ...genel e, halk kitleleri... E, ...içerisinde ancak... işte ...polisiye bir vakanın yan... ...raportörü bir kurum... ...gibi e, görünen... E, ...bir akademik şeyden aslında... ...bir e, departmandan, alandan... E, ...konuşacağız bugün... ...o yüzden... Ee, i̇sterseniz adli tıp nedir, ne zaman, nasıl icat olmuştur gibi bir yerden başlayıp sonra Türkiye'deki pürmeli haline girelim. Ee, aslında girerken siz de çok e, iyi bir biçimde tanımladınız. Adli tıp e, bugün hukukun ihtiyaç duyduğu konularda e, cinayetleri çözmek, suçları aydınlatmak için başvurmuş olduğu bir tür bilirkişilik hizmeti. Tıp alanından bu hizmet veriliyor. Dünyada da baktığımız zaman tarihine aslında ilk olarak belki insanların e, zehirlenme sonucu öldürülüp öldürülmediğini tespit etmek. Diğer taraftan e, yazılı e, yasalarda dahi o dönemlerde bir çocuğun kimden olduğunu araştırmak, mirasla ilgili konuları çözmek için adli tıbba ihtiyaç doğmuş Adli tıp sonrasında ağırlıklı olarak ölümlerle ilgili konularda uğraşmaya başlamış ve belki de bu semavi dinler üzerinden değerlendirmenin yapıldığı dönemlerde otopsi işlemleri, Yapılmamış uzunca bir süre sonrasında yavaş yavaş ölüm olayını aydınlatmak için ilk olarak Roma'da aslında Sezar'ın ölümünü aydınlatmak için adli tıp bilgilerine ihtiyaç duyulmuş. Çünkü o dönemde bir kişinin kim tarafından öldürüldüğünü saptamak için katili katil şüphelisini cenazenin yanına getiriyorlarmış. Cenazeye dokunduğu zaman eğer cenazenin herhangi bir yerinden bir sıvı çıkışı, kan çıkışı olursa o kişiyi hemen katil diye tutukluyorlarmış. Tabi e, ortalıkta bekleyen cenaze bir süre sonra çürümeye başlayınca Üçüncü, dördüncü günden itibaren artık kimi kim getir, dokunsa, kim dokunsa <gülüyor> kim? mutlaka bir e, sıvı çıkışı olacağı için katil her zaman bulunurmuş. Sezar'da e, senatodan çıktıktan sonra saldıranlarla ilgili bir araştırma yaparken ilk otopsi antistinus e, adlı bir hekim tarafından o tarihte yapılmış ve Sezar'ın vücudunda 23 bıçak darbesi tespit etmiş Antistinus. Sonrasında bu 23 bıçak darbesinden yalnızca birinin aslında öldürücü olduğunu, hmm. onun da karaciğerin altından gelen bıçak darbesi olduğunu tespit edince aslında Brutus'ta dahil olmak üzere <gülüyor> o arkadan bıçaklayanların bu olayda herhangi bir sorumluluğu olmadığı söylenmiş. Aslında hep e, hukukla ilişki içinde olmuş. Türkiye'de ise tanzimattan sonra belki de otopsi incelemeleri bir anlamda batılı bir biçimde modern devlet modern devletin oluşumuyla birlikte gerçekleştirilmiş ama yine de ilk otopsileri gerçekleştiren kişiler Serviçyan Efendi Bernard adlı Türk hekimleri <gülüyor> Türk hekimlerinin yani ırksal olarak Türk hekimlerinin buraya başlaması da ilginç orada ilk isim olarak biz Bahattin Şakiri görüyoruz aslında Serviçen Efendilerden sonra gelen bir Türkün adli tıp alanında belki de bu ülkedeki en büyük hala unutamadığımız acıların yaratıcıları arasında yer alması Ermeni soykırımı katliamının yani e, en önemli gerçekleştirilmesinde katkısı olan isimlerden birinin bir adli tıpçı olması bizim açımızdan çok e, üzücü bir hadise. Sonrasında da adli tıp aslında bakıldığı zaman hep devlete bağlı devlete e, hizmet eden bir kurum gibi görülmüş. 12 Eylül sonrasında Türkiye'de adli tıp yeniden yapılandırılmış. Öncesinde çünkü Türkiye'de belki adli tıp bu kadar aktif değilmiş ama 12 Eylül sonrasında bir anlamda belki de devlet, Şili'de Allende'nin yıkılmasından sonra Pinochet'in ettiği söylenen bir söz var. Kirli çamaşır, çamaşırlarını yıkamak için bir çamaşır makinesine ihtiyaç duyduğunu ve bunun için adli tıbbi kurumsallaştırdığını söylenir. Türkiye'de de 12 Eylül döneminde aslında adli tıp bu açıdan bir kirli çamaşır, bir çamaşırhane olarak, çamaşır makinesi, çamaşırhane olarak işlev görmüş. Hala bilir kişilik kurumu olması anlamında bilimle uğraşırken aslında resmi olması, devlete bağlı olması en büyük sıkıntılardan biri. Üniversitelerde adli tıp bunun biraz dışına çıkmaya gayret ediyor. Çünkü hakikat ve adalet arayışının bu konuda bilir kişilik desteği veren bir disiplinin, tıp disiplininin tamamen otoriteye bağlı çalışması, otoritenin talepleri doğrultusunda hareket etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Peki bunu farklı şekilde uluslararası bir oluşuma yetki vererek kanunlar yoluyla ya da uluslararası anlaşmalar yoluyla Yetki vererek adli tıp faaliyetinin yürütülmesini sağlayan devletler var mı? Nasıl bir örnek ben söylemeye çalıştım. Nasıl ki finans alanında derecelendirme ya da bilirkişi kurumları var uluslararası. Bu bir örnek. Ama adli tıp alanında da gelip bilirkişilik yapabilecek, saygın, çalışmalarına güvenilen ama aynı zamanda devletin de gelip evet buyurun bu olayı siz de araştırın dediği bir örnek e, da bir... Uluslararası, e, uluslararası vakalar bir... söylüyorsun. Yok sadece buradaki <gülüyor> vakalar için de olabilir. Yani e, sınırlar dahilindeki bir vakayı e, incelemek üzere sadece sınırlar içerisinde ki bir, bir adliyet kurumunu ve da devletin e, bir adliyet kurumunu çağırmak zorunda? Bu dünyanın her yerinde böyle mi? Şimdi teorik olarak bakıldığı zaman aslında bilirkişiliğe başvuran yapılanma yargı sistemi. Yargı sisteminin bağımsız olduğu kaydı düşüldüğü için yargı sistemi istediği bilir kişiye başvurabilir. Ama öncelikli olarak bu alanda bilgisi, deneyimi olan bu konuda çalışan kişiler veya kurumlar tercih ediliyor. Türkiye'de nedense bütün yargı sistemi alışkanlık olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum olduğu için Adli Tıp Kurumu'na başvuruyor. Ama Adli Tıp Kurumu'na başvurması sonrasında bu kararı uygun bulunmadığı durumda mahkemelerde zaman zaman üniversitelerden farklı insanlardan bilir kişilik desteği alabiliyor bizim Türkiye'de itiraz ettiğimiz hadise sanki bunun mutlak ve zorunlu bir e, bilir kişilik uygulaması olduğu şeklinde bir dayatma böyle bir hadise yok çünkü Adli tıp kurumunun kimi alanlardaki deneyimi, araştırma olanakları yeterli olmadığı zaman siz bu bilginin bulunduğu yere gitmek durumundasınız. Ama uygulamada ulusal hukuk, uluslararası mekanizmaları tercih etmiyor kaldı ki Türkiye'de aslında çalışan insanların yetkinlikleri ve çalışma alanlarına bakıldığı zaman çünkü biz uluslararası kongrelere de katılıyoruz. Uluslararası toplantılarda da yer alıyoruz. Türkiye'deki adli tıp uzmanlarının ben bu yetkinlikte olduğunu söyleyebilirim. Üniversitelerin bu konuda bilirkişilik desteği verdiğini söyleyebilirim. Hatta Türkiye'de bir tarihte ölüm oruçları ile ilgili verilen raporlar nedeniyle İtiraz e, edilmişti. Biz o dönemde Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu raporlara alternatif farklı raporlar vermiştik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidince heyetin Türkiye'den oluşturulması yönünde karar verdi. Ve sonuçta oradaki yapılan incelemelerde Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu raporların uygun bulunmadığı ...raporların bilimsel içeriklerinin yetersiz olduğu teyit edilmiş oldu. Ama öneri Türkiye'den bu konudaki uzmanların seçilmesiydi ve onların düzenlediği raporlara itibar edildi. Peki dolayısıyla şimdi e, sistemi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bir e, adalet sistemi var, Adalet Bakanlığı'na bağlı. Bir adli tıp kurumu var, o da Adalet Bakanlığı'na bağlı bir vaka oluyor toplumsal yahut e, münferit bir vaka oluyor ve e, adli tıp'a başvuruluyor. Adli tıp da kendisi çözüyorsa çözüyor yahut e, üniversitelerdeki adli tıp bölümlerinden bilirkişilik hizmeti alıyor. Şimdi e, mesela adli tıp kurumu <gülüyor> pardon olmasa e, şeyler mahkemeler doğrudan üniversitelerden rapor alsa Böyle bir sistem mümkün mü? Tabii yani bu adli tıp kurumunun olmasının ana esprisi ne? Anladığım kadarıyla bilimsel anlamda herhangi bir şeyi yok adli tıp kurumunun. Bilimsel yetkinliği açısından bakıldığı zaman oradaki görevlendirmeler, oradaki görev tanımları açısından sanki varmış gibi bir tarif Hı. yapılıyor. Ancak buraya herhangi bir uzmanın alınması, burada görev yapması tamamen Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığın keyfiyetine hmm. yansımış bir konu. Çünkü idari görevli aslında oraya alınan. Evet idari görevli oraya uzman seçerken, uzman görevlendirmesi yaparken liyakatına, o alandaki yetkinliğine bakarak değil ağırlıklı olarak o tarihteki siyasi iktidara yakınlığına bakarak görevlendirmeler veya o talepleri yerine getirecek kişileri sessiz kalacak kişileri tercih ediyor. Çamaşırları yıkayabilecek mi, yıkayamayacak mı? Evet, çünkü zaman zaman vermiş olduğu kararlarla böyle bir tartışmalar yapıyor. Adli Tıp Kurumu aynı zamanda ortak bir hafızayı oluşturmak için devletin düşündüğü bir mekanizma, yargıda farklı tarzda raporlar çıkmasının aynı konuda Ayrı raporlar çıkmasının önüne geçmek için seçtiği bir yöntem gibi bunu sağlamıyor. Ortak hafızayı oradaki her iktidarın değişimiyle birlikte değişen kadrolar ortak hafızayı yaratamıyor. Diğer taraftan da bütün iş yükünü tek başına üstlenmeye kalktığı zaman da Türkiye'de yargı sisteminin tıkanmasına yol açıyor. Bir ara çocuk ıı, istismarı ile ilgili Yaşanan tartışmaları hatırlarsınız. Üç yıl, dört yıl sonrasına randevu verilmeye başlanmıştı. Ve o zaman çözümü üniversitelere gitmekte buldular. Sonrasında da daha radikal bir çözüm getirildi. Yasayı değiştirdiler, adli tıba ihtiyacı kaldırdılar. <gülüyor> Peki, yani bu adli tıp denilen şey işin şey tarafını hani o çamaşır makinesi, idari görevler falan filan tarafını dışarıda bıraktığımız zaman üniversitede yapıldığı anlamıyla adli tıpın şeyi nedir? İşte hafıza vesaire gibi kavramlar kullandık. Ana esprisi nedir adli tıpın? Üniversite için, bir akademisyen için, bir Ü bilim alanı olarak. Üniversite için bakıldığı zaman üniversitede aslında sonrasındaki yetişecek uzmanların... ...bilgisini sağlayan bir eğitim boyutunda katkısı var. Diğer taraftan da aslında bu alandaki araştırmaların yapılması. Bunlar neler? Yargı ve kamuoyu bizler her zaman hakikate ihtiyaç duyarız. Hakikate ulaşmak adaletin ilk basamağıdır. Hakikate ulaştığınız zaman... Bir şeyin adaletli gerçekleşmesini, bir yargılamanın adil olmasını, burada tüm tarafların iddialarının, tüm tarafların düşüncelerinin katıldığını hissedersiniz. Bu süreci birlikte inşa ettiğiniz zaman sonrasında belki ortaya çıkan zararı onarma şansınız, onlarla ilgili yaptırımları uygulama şansınız olur. Adli tıp üniversitede böyle bir e, hizmeti verir. Avrupa'daki örneklerine baktığınız zaman da Türkiye'deki gibi bir adli tıp kurumu yapılanması söz konusu değildir. Enstitüler aracılığıyla veya üniversitelerdeki bağımsız klinikler aracılığıyla. Özel kurumlar yani. Özel kurumlardır. <gülüyor> Burada yapılan incelemeler tıbbi incelemelerdir. Siz bilimsel incelemelerde, tıbbi incelemelerde otoriteyle bu alanı inşa edemezsiniz. Bu alanı otoriteyle sınırlayamazsınız. Çünkü bilimde gelişmeler olur. Bilimdeki gelişmeler, bu konudaki sizin bildiğiniz, ezberlediğiniz cümleleri bir süre sonra yalanlayabilir. Onun çok farklı bir mekanizma içinde gerçekleştiğini gösterebilir. Adli tıp, bu açıdan kıymetlidir. Diğer taraftan da eğer burada sanık sandalyesinde oturan kişilerin devlet görevlisi, resmi görevliler e, olması halinde hele Adalet Bakanlığı ile ilişkisi olduğu kişiler olması durumunda taraflılık meselesi gündeme gelecektir. Kamuoyu bundan dolayı rahatsız olacaktır. Zaten adli tıpla ilgili tartışmalara baktığınız zaman Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum olduğu için verdiği kararlarda her zaman için kamuoyunda bir kaygı, şüphe uyanmakta ve bununla ilgili incelemelerin başka mekanizmalarla çözülmesini talep etmektedir. Aslında burada ciddi bir hakikat kurumu ile karşılaşıyoruz ve buna da yani hakikate herkesin ihtiyacı olduğunu herhalde çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yandan da bu alan Sadece tıp başlığı altında adlandırılamayacak kadar da e, bağlantıları, disiplinler arası bağlantıları da içeriyor. Yani e, diyelim ki bir merminin bir vücuda saplanması eğer mevzu bay ise burada fizik kurallarını da bilen ya da biyoloji ya da kimya alanlarının bu alanları bir, beraber düşünebilecek iyi kadrolara da ihtiyaç var. Haliyle biraz önce söylediğiniz gibi bilimsel gelişmeler e, bu disiplinler arası... ...ilişkileri hızlıca kurup... ...belki başka çalışmalar yapmaya imkan verirken... ...bir idari kurum olarak... <gülüyor> ...tek başına bir devlet kurumu bunu karşılamayabilir. Ee, ayrıca... E, ...yanlış bilmiyorsam... ...aslında siz biliyorsunuzdur kesin... E, ...İsrail'deki bir vakaydı... ...sanırım bir çocuğun... E, ...bir İsrail askeri tarafından... vurulması ve bunun... E, ...analizinde işte ses teknolojileri de... ...kullanılıyor... ...fizik kurallarına hakim olan... ...fiziği bilen insanlar bir getiriliyor. Bu, bu haliyle bakıldığında... ...aslında bayağı... E, ...sofistike... ...bir alan... ...ve bunu sadece... E, ...şeydeki... ...adalet kurumuna dair çekişmeler üzerinden... ...konumlandırdığınızda herhalde sadece bir... ...evet ya da hayır kurumuna dönüşebilir. Zaten memleketteki e, güven... En, ...endeksinde adalet kurumları... ...öyle yükseklerde zaten değil haliyle bir bilim kurumunun da adalet kurumuyla yan yana durduğunda ona olan hakikate dair inanç da yerlerde olacak. Şimdi burada aslında Adli Tıp Kurumu adında ve Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı işlevlerde bir e, sorun olduğu çok net. Ha. Az önce söylediğiniz konu adli bilimler alanındaki yapılan çalışmaları ortaklığı gösteriyor. Türkiye'de adli bilimlerle ilgili işleri Adli tıp kurumu yürütüyor, yürütmeye çalışıyor ve kurumun adına adli tıp kurumu deniyor. Adli tıp dediğimizde, adli tıp uzmanı dediğimizde tıp doktorlarının bulunduğu alanı kastediyoruz. Ama tıp doktorları bir ölümü aydınlatmak için az önce söylediğiniz gibi, o konuda Ayel Weissman <gülüyor> çalışmıştı, adli yapılandırma diye Türkçeleştirebiliriz belki Kendisi mimar ve Nakba'da öldürülen bir e, iki gencin e, öldürülen iki gencin ölümünü aydınlatma konusunda hem görüntü teknolojisi hem de diğer taraftan ses teknolojisine başvurmuşlardı. Aslında biz de benzer durumlarda farklı uzmanlık alanlarından destek almak durumundayız ki alıyoruz da. Yıllar önce ee, Sirt'te öldürülen esin öğretmen vardı. Esin öğretmenin bir yerden düşerek öldüğü söyleniyordu. Onun dosyasının değerlendirilmesi sırasında incelemenin yalnızca adli tıpla sonuçlanmayacağını değerlendirerek o süreçte biz de fizik uzmanlarının davaya katılmasını ve onlarla birlikte karar vermesini sağlamıştık. O cinayet Fizik uzmanlarının katılımı ile çözülmüştü. Benzer bir mesele bugün aslında Tahir Elçi cinayetinde evet. başvurduğumuz bir yöntem incelemelerle ilgili çalışmalarda aynı teknolojiyi kullanarak bu olayı aydınlatmaya faili belli olan bir şeyi faili meçhul olarak bırakmamaya gayret ediyoruz. Peki programımızda son bir dakika içerisindeyiz ama yani kısaca belki birkaç cümleyle e, mümkünse... ...halihazırda Türkiye'deki adli tıp e, eğitiminin genel durumu ne alemde? Şeyin haricinde? İdari mi idari? E... Pardon. E, Türkiye'de özellikle adli tıp eğitimiyle ilgili ciddi bir endişe duymaktayım. Çünkü e, son e, darbe girişimi e, sonrasında... Hem üniversitedeki e, ben dahil e, bazı e, adli tıp uzmanları ihraç edildi. E, diğer taraftan adli tıpta e, bir cemaat yapılanması olduğu e, söyleniyordu eskiden beri. E, burada ciddi anlamda adli tıp kurumunda uzmanların tutuklandığı, asistanların tutuklandığı ve onların şu anda cezaevinde olduğunu biliyorum ve e, adli tıp e, sürecinde belki de farklı kişilerin, düşüncelerin e, girmesine, o kurumu ele geçirmesine engel olmak adına e, eski bilimsel yapılan incelemeler terk edilerek şu anda e, mülakatla asistan alınmaya başlandı. E, bu açıkçası adli tıp alanında bir kötüye gidişin işareti e, olacaktır. Üniversitelerinde e, olgularla bağını kopararak, adalet mekanizmalarıyla bağını kopararak siz eğitimde bu kurumların gelişimini, araştırma yapmasını engellediğiniz olanakları, e, koşulları daha da arttırmaya başladınız. Bunlar da adli tıp eğitimi açısından ciddi sıkıntılara işaret ediyor. Üniversiteler belki buna biraz direnmeye, buna farklı çözümler bulmaya çalışıyor ama... ...ülkedeki adalet mekanizmalarının kötüye gidişi adli tıp eğitiminde de beraberinde bir kötüye gidişle sonuçlanacak endişesindeyim. Peki. E, programımızın süresini açtık bile. E, Ümit Hocam ayaklarınıza sağlık. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta e, Ümit Bicar hocamızla e, adli tıp meselesinin birkaç veçesinin en azından kapısını e, açmaya tıklatmaya çalıştık. E, belli ki çok daha derin ve e, konuşulması gereken yönleri olan bir mevzu. Ama bu haftalık bizden bu kadar. Evet. Önümüzdeki hafta <gülüyor> yeniden görüşmek üzere. İyi günler. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Son not e, bir isim söylediniz. Weizman sanırım değil mi? Evet biz Facebook sayfamızda da onunla ilgili bir çalışmayı paylaşalım. Bu evet, konuyla ilgili meraklılar, meraklılar herhalde. Oradan takip etsinler. Çok teşekkür ederim Çok davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. günler. Akademiya. Bilim ve dünya işlerini birlikte düşünen program. Hazırlayan ve sunanlar Gökhan Aslan ve Mesut Varlık